Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Rabbi ala min as-salat ve salam. Allah sizi merhaba. Allah sizi merhaba. Allah sizi merhaba. Allah sizi merhaba. Allah sizi merhaba. Allah sizi merhaba. Allah hadis-i Allah sizi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 Ömreye insanlarla grup yapmışlar gösteriş böyle bir netu, yani hava atmak şu ben ömreye gittim işte geldim işte falan. Sırf hiç Allah işi yok. Ve firkaten bir fırka da olacak yabudunallah Allah ibadet edecekler. Liyeste ekilu yemek için bi onunla ennese insanları yemek için. Yani insanların malları, envale orada mahsustur. Yani insanların paralarını yemek için. Yani sofi gözüküyor, salih gözüküyor, takva sahibi gözüküyor. Millet a bu adam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 Orada yalan söylemek mümkün değil tabi ki. Estekilü yemek istiyordum bir bu yaptığım ibadetlerle en nase insanların mallarını yemek istiyordum. İstiyordum ki işte oradan çorba gelsin oradan et gelsin, oradan para gelsin oradan biri bana belki kızını verir aa ne mübarek diyor. Ben menfaat peşindeydim. Benim derdim dünyalık idi. Kale Mevla buyuruyor ki, Lem fayda vermedik ki sana ma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 kelfe ateş geliyor yüzlerini yakıyor yalıyor böyle ateş in atar mı bir şararın kel kasr kani ve cemale oصفر sap develer gibi diyor rengi büyüklüğü nasıl kıvılcım nasıl kıvılcım atıyor diyor. kıvılcım atıyor göktelen gibi diyor büyük kasır yani Gökdelense 120 kat o kadar kıvılcımı kıvılcım atıyor bunların içerisinde sen efendim dünyada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 Yani orada e, şey gizlemişim. Yani neyi kastediyordun soruyorum evla. O da diyor ki ria'n ise insanlara göstermeyi kastediyordum. Görsünler istiyordum yani. Ne kazandı? İşte dünyada piyarlar beni met ettiler. Lehime konuştular. Kalem evla buyur. Lem yasat yükselmedi ileye bana. Yani benim kabul makamım var göklerde. Kabul olanlar alli'ine kayıt oluyor. Ve madira kem alliun var ku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 İşte orada ahiretten çok bahsediliyor azaplardan. Sonra en son bölümüne de içki içen, kumar oynayan, çocuğu uyuşturulayacak, müptela olanlar ne yapması lazım? Ne okursa kurtulur? O veya o çocuk işte ne ne okunup üflensin veyahutta ne elbisesine bir şey okunacak, yazılacak falan. onlar hepsini yazdım ki hani kötü şeylerden kurtarabilirsek ne hala bize? O e, rivayette de yani geçiyor orada çok uzun yani birkaç tane başlık var orada. Mesela men şeriben hamur kim iç çarap içerse içki içerse lem yekbelu limuni salaten arba'ine leyle 40 gün 40 gece Allah hiçbir namazını kabul etmez. Yani diyor ki mesela Allah Teala'nın kabul makamına hiçbir haseneleri yükselmez. Şu demektir mesela adam içti, iki saat sonra ayıldı, az içti. Veya sarhoş da olmadı, içti biraz.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 Amel etmişler ama Mevla buyuruyor. Boşuna yorulmuşlar. Aman ya Rabbi. ثُمَّ <gülüyor> يَقُولُ Sonra so, buyuracak. لِلَّذِي O kişiye ki kane idi عَبُدِ İbadet ediyor. Hu Allah. خَالِسًا خَالِس Hâlis ne de demek? İşte süt misalini Kur'an-ı Kerim veriyor. لَبَنَنْ خَالِسًا سَاِغَلِّ شَارِبِ نَحْل suresinde. Süt çıkarıyorum diyor. Hayvanın midesinde bölümler var. Bir bölüm işkembe. İşkembe de pislik oluyor.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 Şeytan ne gibidir kan gibi çünkü Adem oğlun damarlarında kan gibi gezer adi şerif var yeğirdi minip ne Adem. İnne şeytan yeğirdi minip ne İşte siz de diyor kübre pisliği gibi olan nefis de kan gibi olan şeytanlar arasından bana bir namaz çıkaracaksınız. Ne nefis karıştıracak bir şey ne şeytan. Ne oldu? Kâlisan oldu. İşte o halis ibadet edene soruyor. Biz zeti ve celali. Bizim celalim hakkı için Ululuğuma, büyüklüğüme yemin eder misin? Ma ne şey?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 Ama Allah'ın tahtı var. Allah'ın tahtına Allah oturur mu aşağı? Ben Rabbim bu arsul azim. Er Rahman arşı istila etti. Yani Allah'ın temmuzun öyle gücü var ki gökleri yerleri kürsü kaplamış. Arş hepsini kaplamış. Allah Teala'nın kudreti hepsini kaplamış. Yoksa Mevla eğilmez, kalkmaz, doğrulmaz, oturma, Hareket yok. Çünkü onlar sonradan yaratılanların sıfatları. araz işler. Mevla'ya yakışır mı?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 Mesela Subhanallah amm de hadis-i şerifine var. Ee, sabahın sünnetiyle farz arasında tesbihleri okursa diyor felem yükselir el kıyamete kadar o şey kırılmaz. Mühür kırılmaz diyor. Efendim bu dua mesela bu vesfettikten Ravdiyan vaat ediliyor. İşte namazın peşine beş vakitten sonra olsa daha iyi olacak işte. Ben de biraz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 Semihutu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah'a işittim. Kaleli bana demişti. Ya Muaz. Ey Muaz. Kultü ben dedimle de ona lebek. Buyur ya Rasulullah. Bir ebi. Babam feda olsun sana ente sana ve mi, Annem de feda olsun ya Rasulullah. Kale dedi. İni muhaddisüke hadîten. Ey Muaz şimdi sana bir hadis anlatacağım. İnen te hafiztehu. Sen o hadisi bellersen, ezbellersen, kavrarsan, amel edersen, korursan, muhafaza edersen. Nefaket sana fayda verecek. Ve inente dayyatehu. Eğer sen onu zâedersen ve yani amel etmezsen ve le tahfazu, ezbe kopacak hucce tüke delilin indallah Allah'ın yanında yömel kıyam. Kıyamet günü Allah hiçbir mazeretin, özrün kalmayacak. Delilin kesilecek. Yani delil diye göstereceğim, bir tutunacağın ip kalmayacak, kopacak. Ya Muaz, ey Muaz, inna Allah halaka sema'ate emlak, kablen yahluqa's semavat vel arz. Allah Teala gökleri yerleri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 Adam çok ibadet yapmış böyle ibadetler zahiren parlıyor. Hatta ayda sahided bile semaet dünya birinci kat semaya kadar amelleri getiriyorlar. Zekaret melekler onu diğer meleklerin çok güzel ameller getirdik sahibimizden arkadaşımızdan diyorlar fakat zekaret çok olduğunu beyan ediyorlar. Hu amelleri çoğaltıyorlar yani çoğaltıyor derken çok olduğunu konuşuyorlar yani ne kadar çok diyorlar. Fequlül melekülül hafızati kapıdaki melek o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 Hemen insanlara karşı bir havalanır, bir hareketler yapar falan böyle insanlara hava atmayı severdi. Oradan da bu ameli reddedildi. Kale, atasadül hafazatı, hafaza melekleri alır yükseltirler bir amel abdi Bir kulun amelini hep tecrübini o amel pırıl pırıl parlıyor, parıl parıl diyelim ha. Min sadekatin, sadekavvar ve siyamın oruç var o salatin.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 Bir de sesi de var. Yani uhultusu da var. Min tesbihi ve ve ve Adam çok tesbihler çekmiş, namazlar kılmış, haç yapmış, umre yapmış. İbadetin kendi böyle kendi kendine ciklediyor. Hem nuru var hem sesi de var bununki. Hatta uca ile sema'i rabiat. kat semaya kadar onu geçirirler. Yani üç katı atlattı. kıybetten sıkıntısı yok, dünya menfaati istememiş. Kibir de atlattı ve يقول لهم الملك الموكل görevli melekler onlara vurun o ضربوا بياد العمل وجو صاحبي ve ameli sahibinin suratına vurun يضربوا الظهر و بطنه onun e, sırtına da vurun karnına da vurun gözüne de vurun evet burada yakul kullasalahin ve mesa demiş İbn Mesud da antari vaat etmiş sizin biriniz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 Böyle hep ben görüyorum yani birbirlerine çatıyorlar anlıyor musun? Hafızlarda hocalarda çok gördüm ya. Yani. Hem de öyle büyük hoca var ki. Ölmüşler Allah rahmet etsin Hepsine Allah'ım ya Rabbim ya Resulü. Rabbi. Rabbim bana <gülüyor> amel. Onu ameli bırakmayacağım mücavüzünü ila Allah benden başkasına geçitmeyeceğim ve ben onu efendim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 göklere gök dört kat kapılar açılıyor. İşte 2000 senelik mesafe kat ediliyor. Her iki kat arası 500 senede 2000 senelik manevi mesafe kat ediliyor. 5. kata geliyor. Bu insanları haset ederdi. Kendi gibi okuyanları, amel edenleri işte kıskanırdı. Sonra onların gıybetini yapardı diyerekten vur aşağı. 2500 2000 senelik mesafe buradan kat edilmiş. Oradan adamın ameli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 سلمت تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صغر الرحمن بالنعام ملا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير في الخلق كله